94.9 Açık Radyo'da İstanbul Kazan Biz Kepçe programındasınız bir hafta sonu arifesinde. Ben Özlem Altınkaya Genel, Hocam Murat güvençli birlikte geçen hafta bıraktığımız tren ve demiryolu yolu meselesinden Sermet Muhtaroluslu'nun izlerini takip ederek İstanbul'u konuşmaya devam edeceğiz. Belki önce bir iki ufak anons yapabiliriz hocam. Programla ilgili görsellerimizi blogumuza koyuyoruz. Blog'a gösterdiğiniz ilgiden dolayı da burada herkese teşekkür ederim. Blog adresimizi de bir hatırlatalım. istanbulkazanbizkepçe.wordpress.com'dan blogumuza erişebilirsiniz. Program kayıtları ve görseller için. Aynı zamanda da bir Facebook topluluğumuz var. Burada da Blok yazılarımızı güncellediğimiz zaman bunu anons ediyoruz. Facebook grubumuza da üye olabilirsiniz. Yine İstanbul Kazan Biz Kepçe olarak Facebook'tan aratıp bu Facebook grubunu bulabilirsiniz. Bu benim son programım. Nereye gidiyorsun? <gülüyor> Uzaklara. <gülüyor> Hiç bitmeyen yüksek öğrenim hayatımı tamamlamak üzere. Evet. Benden... Ben... Üniversitenin adını da söyle. söyle. <gülüyor> Peki. Amerika'nın kuzeyinde bir yere gidiyorsun. Evet. Amerika'nın... Kuzey doğusunda bir yere. Evet. Gidiyorsun. Kuzey doğusunda megalopolis diye adlandırılan kentsel yaşama içerisinde bizim teknik terimlerle konuşacak olursak bir yerde doktoramı... En, en kuzey evet, bir Evet. Doktoramı tamamlamak üzere ayrılıyorum. Benim yerime İstanbul programlarına açık radyoda bir Murat daha ekliyoruz. 3. Murat. 3. Murat. Murat olarak evet. Murat Tülek Murat Hoca'ya eş gelecek. Benim için öncelikle söyleyeyim. Bu programa katılmak çok müthiş bir deneyim oldu. Bir hatamız olduysa da affola diyelim ee, ve bu haftanın programına devam edelim buradan değil mi? Evet kaldığımız ee, yerden kaldığımız devam edelim. yerden tam tam belki devam. bir nerede kaldığımızı siz hatırlatmak istersiniz İşte geçen hafta biz aslında genellikle hep yapmak istediğimiz programın e, üçte birini yapabiliyoruz çünkü zamanı çok e, <gülüyor> şey kullanıyoruz biraz e, ya İstanbul çok e, konuşturmayı gerektirecek kadar ayrıntılı bir yer ya da biz Tecrübesiz konuşmacılar olarak zamanı iyi değerlendiremiyoruz ama yani e, hakikaten şeyin e, Anadolu yakasındaki tren yollarıyla başladığımız zaman e, her bir e, şeyin her bir tarafının öyle ilginç bir öyküsü var ki yani sanki bütün bir kentin tarihine bir şeyin e, bir tren yolu e, güzergahının tarihi üzerinden yani i̇zlemek bir imkanı var Şimdi geçen hafta e, Ayrıntısına tekrar gitmeyelim Neden bizim bu tren yolumuz e, Tıpış tıpış Bağdat Caddesi'nde Düzgün bir yerlerden gidip de hadi Bostancı'yı bulup oradan Kıyı kıyıta ta İzmit'e kadar Gitmek varken kendini Dağların üzerine vurup da <gülüyor> e, şey, Göztepe'nin tepesine e, Tepe gözüne tırmanır Oradan da sonra geri iner Meselesi üzerine gitmiştik Or oradan sonra da neden e Göztepe istasyonu gibi bir istasyonun İstanbul'da altından tren geçen yani istasyon binası olduğunu e tartışmıştık. Bunun e bunu bunu gerektiren teknolojik ve Ekonomi politik nedenlere baş şey yapmıştık ama ee, mimari estetik hocam ama mimari mimari <gülüyor> estetikte bu bütün bunları tamamlayan şeyler fakat o mimari estetiğin altında e, böyle evet. şeyler var mimari estetik e, mimarlarımızın belki birazcık da bu programın katkısı o olabilir mimarinin tam parsel sınırında bitmediği Aslında oradaki, biraz oradaki altı yani, biraz e, bir de o bir istasyon binasının aslında kaderinin hattın tarihiyle doğrudan ilgili evet. olduğunu ve o altyapı tarihi bilindikçe o mimarlık e, eserinin e, yorumu hakkında daha zengin açıklamalar yapılabileceğini. Aynı şey ama. Haydar Paşa için de söyleyebiliriz. Bugün Tabii. böyle bir artık kentsel hayalete dönüşmüş Haydar Paşa'nın ıı, arkasında artık hepimizin böyle İstanbul peyzajının bir parçası olarak kanıksadığı Haydar Paşa'nın arkasında böyle bir koca şeyin alanın alansal bir dönüşümün hikayesi evet. e, yattığını geçen hafta açıklamıştık değil mi? Evet evet yani bu şey e, bu tarihi bilmeden o yapıları okumak o hatları okumak mümkün değil şimdi bir de bizim bir hat boyu <gülüyor> Haydar Paşa ve hat boyu meselesi yani var. Işte. Bunu bir söylemiyoruz yani ama bunu ama Sermet Ufkar alus, Erbet Ufkar alus e, bu hat boyu meselesini. Haydar Paşa'yı anlatıyor. Anlatmadığı taraflarında biz küçük böyle onun üzerine yardımcı olacağız. Ama kendisinin anlattığı şeyleri bir kere bu şeyi anlatalım. Yani nasıl bir çizgi üzerinde bu hattı anlatıyor Bostancı'ya evet. kadarki banyo. Bir kere Sermet Muhtar Alus'un Haydar Paşa ve Hat Boyu başlığıyla kitabında bir bölüm var. Evet. Ve onun böyle bir başlık seçip böyle bir bölüm yazması bile benim için başlı başına bir muazzam bir bir kere yani Öngörü. şaşırtıcı şaşırtıcı bir e, şehir duyarlılığı diyebilirim. Yani şehri tam anlamıyla nereden okunması gerektiğini bilip hani hangi taraflarına vurgu yapılacak, neresi ise es geçilecek. Yani ser, Sermet Muhtar biraz e, şehir şehir okuma üstadı diyebiliriz. Yani şehri tam neresinden okunacağını, neresini yazılacağını, nasıl yazılacağını çok iyi bilen birisi. Şimdi önce bu hatla ilgili olarak verdiği şeylere bakalım. Yani e, bilgilere bakalım. Ve bu bilgilerden, bu bilgileri önce anlattığı gibi anlatıp ondan sonra aralarını doldurmaya çalışacağım Bir kere bir istasyon sisteminden bahsediyor. İstasyon sistemi Haydarpaşa'dan başlıyor. Bizim istasyonlarımız, birinci istasyon kızıl toprak oluyor. İkinci istasyon Fener Yolu ve o Fener Yolu istasyonunun kenarına bir çizgi koyalım orasını anlatacağız. Göztepe istasyonu var. Yani Kızıl Toprak'tan sonraki istasyonun adı Göztepe istasyonu. Göztepe istasyonundan sonraki istasyonun adı Erenköy istasyonu. Ondan sonraki istasyonun adı bugün kullandığımız bir istasyon Suadiye. Ama Suadiye istasyonu eskiden yok. Suadiye istasyonu yeni bir şey oyuncu şeye giren. Tıpkı Fener Yolu gibi. Fener Yolu ile Suadi'ye bu araya giren iki yeni e, yeni istasyon. Ama Bostancı istasyonu var. Şimdi ilk hat demek ki Haydarpaşa, Söğütlüçeşme. Yani e, Söğütlüçeşme istasyonu var. Ondan sonra e, aslında Söğütlüçeşme istasyonu da yok. Haydarpaşa var. Ondan sonra Kızıl Toprak istasyonu Kızıl Toprak'tan sonra Göztepe var. Göztepe'den sonra Erenköy var. Erenköy'den sonra da Bostancı bu bütün bu, bu istasyonların kat ettiği şey 9 kilometrelik bu büyük geçen toplantımızda söylediğimiz büyük bir yay. Şimdi e, nasıl geçiliyor? Geçen toplantımızın sonunda konuşmanın sonunda dedik ki Haydarpaşa'dan e, çıktıktan sonra tren önce e, Yeldeğirmeni'deki tepeyi aşıyor ve orayı topografiye uygun bir şekilde giderek aşıyor. Ve sonunda yokuş aşağı bugün Kurbağalı dere Vadisi'ne geliyor. Kurbağalı dere Vadisi'ni de o dönemde bu Osmanlıların yaptıkları ilk hatta ahşaptan yapılmış bir köprü üzerinden geçiyorlar. Şimdiki, şimdiki köprünün, betondan yapılan köprünün aşağı yukarı 4-5 metre daha yüksekinden geçen bir ahşap köprü düşünün. Ve o köprü bizi e, Yeldeğirmeni'nden ta Kızıl Toprak tarafındaki şeye Tepenin ucuna geçirmesi lazım ve bütün bugünkü şeyi, Fenerbahçe stadının olduğu düzlüğü biz havadan geçiyoruz. Ahşap bir köprünün üzerinden. Ve bugünkü tren yolu hattının aşağı yukarı 5 metre daha üzerinden gidiyor. Bu o tarihte bu trene binenlere... Ötlerini patlatırmış ve o, o köprüye de Sırat Köprüsü derlermiş. Yani bu o kadar korkunç bir köprü yani tren her seferinde oraya geldiği zaman insanlar bir bir böyle İlk şey ilmi. bir yani bir şey hani ne deniyor o e, Luna Parklarda olan roller coaster gibi hani öyle bir etki evet. bir korku treni gibi bir şey. Ondan sonra Kızıl Toprağa geliniyor. Kızıl Toprak'ta tren bir duraklıyor ve Kızıl Toprak'ta bir istasyonumuz var. Kızıl Toprak'ta bir yerleşme. Yerleşme orada Züstü Paşa'nın konağından bahsediliyor. Bir cami var, bir ilkokul var, bir karakol binası var ve Kızıltoprak etrafındaki olan gelişme stratejisi aslında aynı dönemde yapılan teşvikeye çok benziyor. Bir karakol var, cami var, bir okul var yani onlarla beraber bir yerleşme başlatılmış ve orası da Osmanlı Devlet Ricali'nin oturduğu köşklerin olduğu bir şey, bir alan olarak kurulmuş. Sermet Muhtar olursa geçeyim mi istiyorsunuz Bu, bu, bu Sermet Muhtar evet, Ağlus'a evet, nasıl, nasıl evet. anlatıyor bakalım. Evet. evet şimdi o da e, ilk önce Haydar Paşa ile başlıyor. Biz o, Haydar Paşa ile ilgili paragrafını daha önceki Hı. programlarda okumuştuk. Ama oranın nasıl e, lodos altında kaldığını, işte garbinası Bakın, olmadan. Evet evet, evet e, bunların hepsinden bize daha önce bahsetmişti. E, daha sonra e, diyor ki Haydar Paşa İzmit hattından bahsediyor bize. Haydarpaşa İzmit hattı 1874'te açılmış diyor. Hükümet başaramayarak <Gülüyor> e, siz, sizin bahsettiğiniz gibi alt tarafını 1887'de Anadolu Demiryolları şirketine devretmiş. Kumpanyanın başlıca sermayedarı Deutsche Bank, Railer Kurup'un, Traversler Muhtelif Alman fabrikalarının Haydarpaşa Limanı'nın inşaatının kumpanyaya verilişi 1900'de kısmen açılışı da 1902'dedir. Şimdi burada bir ray hattı üzerinden bütün o dönemin herhalde ekonomi politiği, dış evet, ilişkileri anlattı. Deutsche Bank yani, grupunu anlattı. Ki bunların hikayeleri zaten başlı başına <gülüyor> e, evet farklı şeylerin konusu, radyo programlarının <gülüyor> konusu olabilir belki. Şimdi trene binerek aynen sizin dediğiniz gibi yukarı doğru yolu tutalım. Evet. Sayım, sağımız Haydarpaşa Çayırı, solumuz İbrahim A. Buralar Anadolu'yu aşıp sınırlara giden Şark seferlerini iştirak eden kıta ordugahlık yerlermiş. İkinci Mahmut Çamlıca'ya rağbet edip sık sık gelir gider olduktan sonra havaliye rağbet artmış. Şimdi bundan sonra rayın üzerinden devam ediyor. Bizim çocukluğumuzda diyor bu şeyin tren kullanımı ile ilgili gayet kalabalık olurdu. Bilhassa Hıdrellezler'de Kadıköy, Üsküdar, Çamlıcalar halkının hepsi oralı. Sahir zamanlarda ismi Zürütler Yaylası arabayla gezemeyen tabana kuvvet dolaşan 20 paraya kahveleri çöken meteliksizlerle hınca hınçtı. Vagonun içine giriyor ve mükemmel ecel bir şey olan çok kimselere verilmiş sadakalara bağışlayan Zverbey yokuşundaki Shimendifer e, e, geçidin geçer geçmez hemen solda acemler denilen kalantorların kaşanesi bahçesi kaşanesi, kaşanesi bahçesi ve limonlukları ve boylu boyunca köşkler şimdi evet. geçen programımızı bu köşklerle demiryolu hattın arasındaki ilişki evet. şeyi yani bu artık demiryolu hattına Bitişik zürt kâşhaneler daha güzelleri deniz kıyısına yakın evet, olan daha yerler. daha yakın olanlar. Burada belki bir kaynağı hatırlatmamız ya, iyi olabilir. Evet, Müfit, Müfit Ektalın bütün bu binalarla ilgili çok ayrıntılı bir tarihi var tabii. Evet, Kadıköy Konakları isminde evet. bir kitap. Evet. Tek tek bu konakların kendi mikro tarihleriyle ilgili bir şey. Yani. İlgili ve yani çok da keyifli okunan evet. Evet. bir kitap. O yüzden ilgilenenler varsa dinleyicilerimizden şiddetle tavsiye. Edilir. Evet edilir. Burada geçen bir limonluk kelimesi vardı. Limonluk o köşklerde mutlaka bulunması gereken yerlerden bir tanesi. Bu bir cemekanlı bir yer. Bir çeşit sera. İstanbul ikliminde yetişmesi çok mümkün olmayan limon, portakal gibi. Yani Narenciye'nin işte sera altında yetiştirildiği yerler her köşkün böyle bir küçük limonluğu, bir küçük serası bulunurdu. Bazı yerlerinden bir iki tanesinden hala bazı örnekler var ee, görmek mümkün. Ee, evet. Bir e, olarak evet, değil mi? Evet. Sonra ee, kızıl toprakla ilgili neler? Evet. Diyeyim? Şimdi Zühtü Paşa'nın çok ağaçlıklı malikanesi gene haneler ve kızıl toprak istasyonu. Adının gelişatı toprağının kızıl oluşundan. Siz buranın bu toprak şeyini hmm. araştırırken bilmiyorum. Kız, yani bu kızıl toprak kelimesinin evet yani rengi rengi kızıl toprak kille ilgili bir şey yani killi killi bir toprak olduğunu biliyoruz evet. kuyu e, kuyubaşı tarafları sonradan rağbet görmüş. Hı hı. Abdülaziz zamanında en tehlikeli mevkilerden biriymiş. Çünkü? E, sebebi de Veli Murat Efendi köşkünün ve çiftliğinin oracıkta oluşu. Civanbaht göz hapsinde ama hoşgörülü. Şimdi bunu yani bu çok hoşgürlü bir adammış ama göz hapsindeymiş. Yani çok fazla yaptıkları dikkatle izleniyormuş. Yani acaba siyasi bir eylem yapacak mı evet, yapar Buranın tehlikeli bir mevki olarak kabul edilmesi. Bilmesi yani bir sakıncalı, tekinsiz bir adam orada oturuyor demekti. Ama tabii yüksek devlet ricalinden biri oturuyor yani. Evet Ve yani etrafı... bu bir Beyoğlu etrafının tekinsizliği gibi bir tekinsizlik değil. Burada bir tane burada. köşk var o tekinsiz bir uğursuz bir köşk içinde. İlginç bir zat oturuyor, evet. Evet, kendisi mimarlık meraklısıymış. Ee, Hanedana Osmaniye'ye mensup olmasaydı muhakkak mimar olurdum demiş. Ee, <gülüyor> i̇yi ki mensupmuş. <gülüyor> bir Gün... tane daha fazla olur evet. karısının resmini de kendi elinde çizmiş. Hala meydandadır. Eski redif de boyları şeklinde bir binadır. Çiftliğinin küçük bir hayvanat bahçesi teşkil eden tarafındaki geyikler... ...ceylanlar, tavşanlar, papağanlar, güvercinler ve nadide kuşlardan eser kalmamıştı. 8-10 sene evveline kadar o zamandakilerin soyundan iki tavus kuşu sağdı. Ee, belki buradaki bu programımızda biraz mimariye de yer vererek... ...buradaki köşklerin mimari özelliklerinden, bunların her birinin e, ne kadar kendi biricik yapısına sahip olduğundan da bahsedebiliriz hocam bugün bu 8-10 katlı apartmanların arasında. Evet. Ama tabii bir taraftan da yazarın ustalığına değinelim. Yani hem bir paragrafın içerisinde hem orada oturan zatın Osmanlı hanedanına mensup olduğunu, göz hapsinde olduğunu, işte hanedan üyesi olması, mimar olduğunu, mimar olmak istediğini, içerisinde bir hayvanat bahçesi e, ne çevirecek kadar şeyler, e, hayvanlarla doldurduğunu, ceylanların olduğunu, bunlardan bugüne kadar sadece iki tane, artık günümüze kadar çok iki tane tavus kuşu kadar yani, <gülüyor> tavus kuşunu, diğerlerinin hepsinin öldüğünü bir tavus kuşu. Yani buradaki buradaki şeye yani. Biz sadece geri anlatırken birazcık da yazara kredi verelim. Bu yazar olmasa herhalde biz programı yapamazdık. Çünkü bu kadar zengin bir anlatıyı ben yani hiçbir yerde... Evet, e, bütün bu anlatını da oradaki o tren boyu hattının e, ilerlemesi ve çevrenin değişmesiyle. E, e, iç içe anlatıyor. Evet. evet başka neler diyor? E, diyor ki Kızıl Toprak'la Fener Yolu arasında seyrek seyrek köşkler mevcuttu. Geçen de dediğimiz gibi e, françesi bifurcation olan... Bifurkasyon şimdi onu Fransızca evet, yazın. Sizin çok sevdiğiniz bir noktaya geldik farkındayım. Fener yolu istasyonundan Fenerbahçe'ye hat ayrılır. Hı hı. Gidip gelme bilet 3-5 kuruş müşteri taşır dururdu evet. evet. Şimdi bu ayrımın şeyi nedir hocam? Şimdi esasen bu burada aslında istasyon yok. Aslında istasyon yok. Ve öykü şu. Şehir efsanesi şu. Bu bot derler padişahın tercih olan botterler bir köşk yaptırmak istiyorlar ve bu köşkü modada yaptırmak istiyorlar. Fakat modada modada şey e, moda çok yoğun bir şekilde iskan edilmiş ve yer kalmış. Arazide çok pahalı. Modanın hemen karşısında Fenerbahçe'de çok güzel yerler var. Fakat oradan şehre gelip gitmek çok zor. İşte rivayet o ki Botter bu derdini yani Fenerbahçe'de oturmak istediğini fakat bu, bu isteğini e, şeyde gerçekleştirmek için yeterince ulaşım imkanının bulunmadığından şikayet ediyor fakat o sırada birdenbire bir nasıl diyelim bir tılsımlı el değiyor ve bu tılsımlı el sayesinde Anadolu Demiryolları'nın tam Fener yolu noktasından Fenerbahçe'ye giden bir hat yeni bir hat kuruluyor bu yeni bir hattın Anadolu Demiryolları şeyine e, hattına bağlandığı noktaya da bir fürkasyon yani yol ayrımı deniyor. Türkçe'de bifurkasyon yol ayrımı yani kavşak noktası anlamına gelen noktayı da e, tren yollarında kavşak noktası demek biraz ters olduğu Hı. için Fener'e giden yol yani Fener yolu, Fenerbahçe'ye giden yolun ayrıldığı yol yani Fenerbahçe yoluna giden e, Ayrı. ay ayrım. Ve burada bir küçük tren var. Bu küçük tren, şeyle e, Fenerbahçe ile istasyon arasında gidip geliyor. O tren Haydarpaşa'ya çıkmıyor. Yani o tren yolcusunu e, Fenerbahçe'den alıp e, Haydarpaşa'ya götürmüyor. Fe, Fenerbahçe'den alıp Fener Yolu istasyonundaki bir başka istasyona getiriyor. Orada Anadolu Demir Yollarının işleyen ana banlıyor hattına e, biniliyor. Yani Fener Yolu istasyonu tam bu noktada. Şimdi Fener Yolu İstasyonu'nun özelliği tam bir yokuşun ortasında olması, da, olması ile ilgili. Yani Kızıl Toprak'tan Göztepe'ye tırmanan büyük yokuşun yani bizi 43-44 metrelere çıkaran büyük yokuşun neredeydi? 3'te 1, 4'te bir mesafesinde yapılan bir durak. Bu şekilde Kızıl Toprak'tan zar zor hareket eden tren yokuşun ortasında tam hız kazanıp şeye doğru gidebilecekken Fener Yolu'nda bir daha duruyor. Durduktan sonra artık o trenin e, tekrar kalkıp o yokuşu tekrar birinci ikinci viteslerde e, beşik, tırmanması büyük bir e, müşkül bir işti. Çocukluğumda bir Fener Yollu Lu olarak evet. anımsıyorum. O dönemlerden hatırımda kalan şey e, yani peyzaj olduğu kadar istasyondan kalkıp Göztepe rampasını çıkmaya şey yapan, gayret eden bir şeyin banyo treninin cefa ve acı çeken <gülüyor> hüzünlü. Şeyini, hüzünlü şeylerini yani çuf duyardım. Ve ah bu tren bir kalk, bu sefer kalkabilecek mi diye de her seferinde evet, şey yapar. Şey. E, bu e, ikinci, üçüncü, dördüncü şeyden sonra tren küçücük bir hız kazanıp şey yaptığı zaman da o çocuk aklımda bu sefer de bu tren başardı diye <gülüyor> sevinirdim. Güzel olan şeylerden bir tanesi de e, Anadolu'ya giden ekspresler, marşandiz trenleri tabii Fener Yolu durağında e, durmak zorunda olmamalarına rağmen bu durağa bypass ederlerdi yani durmadan geçerlerdi. Durmadan geçtikleri için bir daha kalkma problemleri olmazdı. Fakat bu e, Fener yoluların herhalde zihinlerinde yani belleklerinde kalmış olan bir e, şeydir. Hafızalarında kalmış bir şeydir. E, fener yolunda oturmak bu yokuşu tırmanmaya çalışan Tren sesleriyle, dizel muhtemelerine ton benzeyen öyle evet. bir öyle bir ses peyzajı, bir soundscape deniyor Hı -hı. işte e, yaratırdı. Bu Kadıköy'ü, Kadıköy'ü yapan şeylerden bir tanesi budur. Yani Kadıköy'den çıkan tren işte bu e, zar zor hız kazanıp Selami Çeşme Köprüsü'nün altından geçip, e, üst, şeye doğru, Göztepe'ye doğru gidiyor Geç, geçen sefer Göztepe istasyonunu anlattık eskiden istasyon tepenin üstündeymiş Tütüncü Mehmet Efendi'nin gelişmesinden sonra istasyonu e, daha yeni trenlerin geçebilmesi için yani hattı normal yüksek yani normal kotundan 5 metre 7 metre daha düşük bir kota indirmişler böyle olduğu zaman da benim çocukluğumda bir türlü anlam veremediğim Yan taraflardaki duvarlar sonradan bunlara şev den, duvarı denildiğini öğrentim. Yani topografyayı dağı ortadan keserek Hı -hı. ili düşürme pratiği. Tabii bunlar son derece yüksek, yüksek maliyetli, maliyetli. E, taştan yapılmış olan yapılar. Ama e, şey e, şeye kadar e, bizi e, Üsküdar, şey Üsküdar, Göztepe'ye kadar getiriyor. Göztepe tabii şeyin e, bir dağılım noktası. Göztepe an, konakların ...konakların ve büyük devlet ricalin olduğu evet. bir yer. Oradan sonraki durak Erenköy. Erenköy ile ilgili metinler var. Belki hocam artık Erenköy'deki metinleri bir sonraki programa bırakabiliriz. Sizin çok seveceğiniz bir noktaya geldik aslında. Bu ilerideki doldurma köprü meselesi ama istiyorsanız bunun hikayesini Hı. biz artık bir sonraki haftaya bırakalım. bırakalım. Daha önce program başında söylemiş olduğum gibi bu benim son programım. Bizi dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Benim için müthiş bir deneyim oldu. Umarım ileride başka yapımlarda tekrar buluşma fırsatımız olur. Bizi blogumuzdan takip edebilirsiniz. istanbulkazanbizcapçe.wordpress.com ve bir de Facebook grubumuz var. Programımızın ismini Facebook'tan ararsanız bir topluluk olarak bulabilirsiniz. Önümüzdeki hafta Murat Hoca'ya Murat Tülek, üçüncü Murat. Evet, üçüncü Murat olarak Murat Tülek eşlik edecek. Ee, yine bu tren boyu, hat boyunu pardon. Öyküsünü izlemedin. Evet bugün sadece iki durak gidebildik. <gülüyor> önümüzdeki... <gülüyor> şey Erenköy ve Bostancı'nın öykülerini de önümüzdeki hafta evet. şey yapacağız. Görüşmek üzere. Görüşmek Hoşçakalın. üzere, iyi haftalar.